İyi günler ileride anne. İyi günler ileride Bense 24 saatlik günlerdeyim anneanne Rüyalarında senin Ne kıyamet kopuyor Ne de bir gül düşüyor bundan. Sen böyle istersin Bilirim gülümseyerek anneanne Oysa ne sarışın kızlar göz kırpıyor Esmer delikanlılara Orta Doğu bir gül bahçesi oluyor. Yine de iyi günler ilerden de. Esmerliğimiz kıyamet herkese. Halime bakıp üzülman Bir bakarsın dayımla beraber ortak bir iş kurar. Belki bir süpermarket açarız. Hı? Ne dersin?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 Niye kahroluyacaksın? Anne anne, müzmin baş ağrılarım artıyor? İşte yaşamak bu deyip dostlar, müttetiklere gülümsedi Anne anne, ah anne anne, çıkış yok ve bu tereke, rahmetli dedemin yüreğinden daha eski bir mesele. Hücreimiz bürüştürlemez. İyi günler ileride. Sade ekmeği bildiğimiz günler geçmişte. Güzeldi anne anne. Şimdi ekmek dile gelse, Boğazımızdan geçişin ortandığını söylerdi. İyi günler ileride anne anne. İyi günler güzel. İbrahim Paşa'lı Herkese hayırlı akşamlar diliyorum önce Herkese hayırlı geceler diliyorum Merhaba ve merhaba diyerek Aslında ben mekanlara çok kolay uyum sağlayabilen biri değilim Ve şu anda oturduğum masada Şu anda oturduğum koltukta Bu kulaklıkla, bu mikrofonla işte burada daha önce hiç bulunmadım ve ne yalan söyleyeyim, yaklaşık 10 yıla yakın bir süre elbette aralar var, tenefüsler var. 10 yıla yakın bir süre böylesi, buna benzer stüdyolarda, ortamlarda bulunmak işimi şüphesiz kolaylaştırıyordur. En azından rahat olmam noktasında söze nereden girmem noktasında elbet bana bir ipucu ipuçları sağlıyordur ama çok da fark etmiyor işin gerçeği nereden başlamalı aslında başlanacak bir yer bunu öyle düşünmek lazım ya da ben ...son zamanlarda tekrar ettiğim cümleyle söylersem... ...nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Nerede? İşte bu ve buna benzer sorularla... ...üç noktalarla, ünlemlerle... ...ve bilimun noktalama işaretleriyle birlikte... ...sanıyorum cümleler kuracağım ve sanıyorum bu sabaha kadar da sürecek. Sanıyorum kestiremiyorum önünü. Elbette bazı şeyler var söylemeliyim. Ama şundan emin değilim. Zaten tereddüdüm ondan. Söylemezsem ölür müyüm? İlla söylemem mi lazım? İşte, o noktada Kuşkularım var Kuşkularımla biraz baş başa kalayım ben Müziği yardıma çağıralım Hoşgeldiniz Herkese iyi geceler Burası İstanbul Günlerken Ben de buraya alışmaya çalışıyorum Hala böyle Berber koltuğuna oturmuş Bir çocuk misali Dörtlerim dörtlerim gözlerim dört dönüyor etrafta diyecektim dörtlerim göz dönüyor etrafta Allah böyle şaşırtır işte var mıdır bilmiyorum. Yani belli hafızalar işte belli şeylere hassas olup belli şeyleri kolay algılayan, kolayca muhafaza eden ama belli şeylere, belli türlere kayıtsız kalan böyle hafızalar var mıdır? Mesela insanların isimlerini unutmayan, bir gördüğü insanı 30 yıl sonra gördüğünde yine hatırlayan Var böyle insanlar biliyorum. Özellikle siyaset dünyasında böyle olması gerektiğini de biliyorum. Böyle öyküler ben de dinlemişimdir. Mesela benim yani olması gerekiyor mu? Ondan da kuşkuluyum. Yani olmasını isteyeceğim de bir yandan da düşünüyorum. Ya yok ama olsa daha mı iyi olur? İsimleri, tarihleri... Aklımda tutamıyorum ya da aklımda onlara yer yok istiyorum ya da gerektiği kadar istemiyorum bilmiyorum. Neyse bizim zamanımızda böyle değildi tabi şimdi bu gece kusura bakmayın alışacaksınız daha doğrusu beraber alışacağız. Önceden mikrofona bağlılık var idi. İster istemez rahat oturamazdınız radyo programı yaparken böyle. Şimdi mikrofonunuzla kulaklığınızla bağlı olduğu için istediğiniz tarafa dönebiliyorsunuz. Ne kadar güzel. Şunu söylüyordum. Özetle şunu söylemeye çalışıyordum. Özellikle bugünlerde... Durdum. Özellikle bugünlerde tarih bilgimin biraz daha kuvvetli olmasını isterdim. Evet, yani lise... Evet, lise... <gülüyor> Lisedeki tarih kitaplarını da özlediğimi söyleyebilirim. Bundan kastettiğim ne? Yani biraz daha aşina olmak isterdim. Beynimde biraz daha fazla isim, biraz daha tarih, biraz daha fazla olay olmasını isterdim. Özellikle bugünlerde. Bunun için söylüyorum, şunun için. Benim kaç zamandır bir kenara not aldığım bir anekdot vardı. O da işte gün gelir anlatırım, gün gelir bir yerlere yazarım. Düşüncesiyle Zannediyorum İsmet İnönü'nün damadı Gazeteci olan damadının Bir tespitiydi bu İşte hafızam beni yanıltıyor diyorum ya Güvenemiyorum Ve sanıyorum Türkiye'de önemli figürlerden birisi için söylemişti bunu. Bülent Ecevit için söylemişti diye hatırlıyorum ama emin değilim. O son okuduğu kitabın adamıdır. Evet bu. O son okuduğu kitabın adamıdır. Ben de bir kenara şöyle bir şey not almıştım zamanında. Son okuduğu kitapların adamları. Evet. Buna kastettiğimiz şey ne? Son okuduğu kitapta ne yazıyorsa bir birikimi hatta daha amiyane bir ifadeyle background'ı olmadığı için her okuduğunu kulağa hoş gelen, kendisine mantıklı gelen her okuduğunu doğru zannediyor ve en son hangi kitabı okuduysa o kitabın etkisinde kalıyor ve dünyaya o kitapta yazıldığı gibi o yazarın dünyayı anlattığı gibi bakıyor ve o yazarın gözüyle dünyaya bakıyor. Bakın, söylemek istediğim buydu ve başardım bunu. Şimdi ben bunu düşünürken ve bununla dolaşırken son okuduğu kitabın adamları, son okuduğu kitabın adamları, son okuduğu kitabın adamları Bence artık şu hale geldi Son dinlediği haber bülteninin adamları Son dinlediği haber bülteninin adamları Benim gibi Televizyonla arası kötü olan birisin O da olursa Uyumazsan Uyku tutmazsa Gece yaraları sadece film izleyen birisinin Haber bültenlerinde duyduklarına Haber bültenindeki iddialara Uzmanların söylediklerine Ve hatta buna köşe yazarlarında katarsak Onların o mantıklı Cümlelerine, iddialarına bakarsak Ve etrafımıza bakarsak insanların genelinin, son okuduğu köşe yazısının adamı, son dinlediği haber bülteninin adamı olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Abartı olmaz. Bundan birkaç gün önceydi başka bir şehirde. Bir topluluğa sarf ettiğim birkaç cümle var idi. Onu da seslendirmek isterim. Bunu atıfta bulunmamın nedeni şu. Ne kadar günlerimin çoğu radyoda, radyo stüdyolarına geçmiş olsa da. Ben tekrar etmekten pek haz eden. ...bunu normal bulan biri değilim. Yani bir şey tekrar ettiğimde... ...bir yerde söylediğim şeyi... ...başka bir yerde de söylediğimde... ...kendimi rahatsız hissediyorum. Yani daha önce... ...bir yerde söylediğimi söylemezsem... ...ne bileyim... ...numara yapıyor gibi... ...ya da... temcit pilavı misali... ...hep aynı şeyleri... ...ısıtıp ısıtıp tekrar masaya getiriyor gibi hissediyorum. Öyle olmadığını... Bilsem de, öyle olmaması için çaba sarf ettiğimi bilsem de, öyle bir refleks işte. Şimdi, ne zaman önemli bir karar almaya çalışsak, bu isterse işle, işle ilgili bir şey olsun, ister okulda bir bölümü tercih etmek olsun, ister seçmeli dersler olsun, ister eş seçerken olsun, İster ev seçerken olsun ister siyasi bir mesele olsun Eşiniz, dostlarınız, arkadaşlarınız Ve dost taklidi yapanlar Kendilerinde bol olan aklı Konu komşuyla paylaşmak için Didinip duranlar, yarışanlar Hep aynı şeyi söylerler Duygusal davranma Akıllı, mantıklı ol biraz. Bak duygusal davranma karar verirken. Şimdi benim kaç zamandır böyle seslendirdiğim cümle, pusuda bekleyen cümle, soru cümlesi şu. Duygularımı nerede kullanacağım? Şimdi Seçmeli ders seçerken dahi duygularını işe katamıyorum. Neredeyse evlenirken dahi duygularını işe katamıyorsun. İşini seçerken duygularını işe katamıyorsun. Evini seçerken duygularını işe katamıyorsun. Siyasi bir karar alırken ...duygularını işe katamıyorsun. Amerikan askerleri karşısında... ...müttefiklerinle görüşürken... ...duygularını işe katamıyorsun. Farkında mısınız? Modern zamanlar... ...kesin tarihi noktasında... ...tartışılabilir, tartışabiliriz. Herkes modern zamanları... ...bir yerden başlatabilir bir olayı milat olarak alabilir. Bu da bir özgürlük. Ama sanıyorum modern zamanlar artık duyguların yerinden edildiği duygulara yer bulunamayan zamanlardır. Dikkat edin. Özellikle Amerikan dizilerinden hatırlamaya çalışın. Söylediğim şey diyaloglar orada da geçerlidir. Duygusal davranma. Bak ben senin arkadaşınım, nasıl davranmazlarım. Ve bir yandan da, yani bir yandan mı söylenirken diyelim kapılar kapanır, herkes masada yerini alır. Ben senin arkadaşınım. Ama duygusal davranma gibi rektikler vardır. Diğer yandansa ruhunun ikiz Arkadaşını, ruhunun kardeşini arayan Daha ifadeleri ifadeyle söylersek Aşkı arayan Çılgınlık arayan Öyle Dikkat edin Duygularını kullanabileceği bir alan varsa Bir çatı varsa O da çılgınlıktır Crazy olalım Çünkü ne yaptın biliyor musun? Sokakta gördüğüm bir kızı, seni seviyorum dedi. Ne kadar çılgınca değil mi? Evet, yer yok. Yani ciddi bir yer yok. Duygularınızı dışarı vurabileceksiniz. var bunun imkanı var dediğim gibi. Ama o da sadece çılgınlık olarak, hoş bir anı olarak, bir nevi bir kaçamak olarak... Hafta sonu Doğa yürüyüşleri yapmak gibi Bir hafta sonu kaçamağı gibi Şimdi akıllı olalım, mantıklı olalım, duygusal davranmayalım Mesele ne olursa olsun İstanbul'a hiç dikkat ettiniz mi? Mesela İstanbul nasıl bir şehirdir? Sonuçta mekanlar da insanlara benzer. Nasıl kitap onu yazana benzerse yani yazarını yansıtırsa mekanlar da insanlara benzer. Örneğin bir İtalyan şehrini ele alın veya bir Paris şehrini Fırak'ı, Leningrad'ı, Kabataslak, fotoğraflardan gördüğünüz kadarıyla. Mesela duygusal şehirler var mıdır? Paris, aşk şehri. Gerçekten öyle mi? Gerçekten. Mesela... Bir şehrin en önemli yerlerinden birine, çok merkezi yerlerinden birine, yani arsasını satın almak isteseniz ya da arsasını satmak isteseniz, yani çok ciddi rakamlar ödeyebileceğiniz bir yere İstanbul düşünün, cami dikiyorsunuz. Yani bu mantıklı bir davranış yani sen tut İstanbul'un merkezine merkezi noktalarına hadi insan birazcık keyfini düşünür saraylar yapar ne bileyim ticaret merkezleri yapar işte o günkü karşılığıyla kapalı çarşılar yapar, görünecek bir şimdi yani bugünkü karşılığıyla işte ticaret merkezi sen tut. Bu şehirlerin merkezine camiler yap, külliyeler yap, medreseler yani bugünkü karşılığıyla işte, üniversiteler yap. Bu makul bir şey mi? Dikkat edin mesela İstanbul'da özellikle özel üniversitelerin bir çoğu şehir dışındadır. Niye? Yer yok çünkü. Merkezi yerlerde ne var? gelenler var. Para kazandıran mekanlar var. Mantıklı düşünelim, akıllı düşünelim, rasyonel düşünelim. Uzatıyorum, dağıtıyorum biraz farkındayım. şöyle bir örnek vereyim ben size yani mantıklı rasyonel insanların her şeyi en ince detayına kadar düşünen, düşünmek gerektiğini söyleyen insanların yaptığı yapılara bakalım bugün siz bir daire satın almaya kalktığınızda veya bir yeri kiralamaya çalıştığınızda ister ofis olsun ister ev olsun Şöyle konuşmalarla karşılaşırsınız, bütün odaları ışık alıyor mu, kör odası var mı, şimdi bu konuşmaları, keşke zaman makinesi olsa, çok değil, bir 150 yıl önceye, bir 200 yıl öncesine, Götürseniz ve 200 yıl önce Bağdat'ta, İstanbul'da, Bursa'da, Amasya'da, Tokat'ta, Saraybosna'da, Üsküp'te ve benzeri şehirlerde bir ev satın almaya kalksanız veya kiralamaya kalksanız ve sorsanız bütün odalar güneş alıyor mu? Evin kör odası var mı? Öyle ya siz bütün ayrıntıları düşünüyorsunuz, karar verirken bütün ayrıntıları düşünüyorsunuz, eski bir Bağdatlı, bir Üsküplü, bir Saraybostalı, Bursalı, İstanbullu, eski, suratınıza bön bön bakar, nasıl yani? odalarının güneş ışığı almadığı oda mı olabilir güneş ışığı almayan oda yapan mimar mı olabilir böyle bir plan odalarının güneş ışığı almadığı bir plan bunu çizen mimar bunu yapan mühendis iyi mi ne yaptığını biliyor mu Evet biliyor çünkü orada alması gerektiği parasını alıyor. Diğer ayrıntılar önemli değil. Çok fazla dolandırdım şuraya getireceğim. Uzatmaya da gerek yok aslında. Mesela Amerika ile müzakereler söz konusu olduğunda tezkere bahsi söz konusu olduğunda şu anda parayı kaçırdık büyük piyangoyu kaçırdık. Ondan sonracıma, elimize yüzümüze bulaştırdık gibi cümleler var ortalıkta. Ve rasyonel olunamadığını, Türkiye'nin menfaatlerinin korunamadığını söyleyenler var ortalıkta. Yani son duyduğunuz haberlerin adamıysanız, bunları doğru zannediyorsanız, bunları çok mantıklı buluyorsanız... İlk programın hatrına size küçük bir hediyede bulunmak isterim. Kısa bir süre sonra güya Türkiye'nin menfaatini gözeten, bu vatan toprağının men menfaatini gözeten, bu yazar güruhunun, bu uzman güruhunun size şöyle diyeceğine hazır olun. Muhtemelen şöyle diyecekler. Kısa bir süre sonra. Şimdi Türkiye'nin bu bölgesi zaten ekonomiye bir katkısı yok. Hangi bölgeden kast kastımız? Anladınız. Güneydoğu bölgesi. Yıllardır ekonomiye bir katkısı yok bu bölgenin. Artı, kör nokta misali. Sürekli masraf, sürekli yatırım ve bir umut da vaat etmiyor. Artı, bakın ne kadar mantıklı hesaplar yapıyoruz gazetelerde okuduklarınızı haberlerde duyduklarınızı çok mantıklı, çok rasyonel gerçekten Türkiye'nin menfaatlerini gözeten usta kalemlerin, uzmanların görüşü olduğunu zannediyorsunuz ya hazır olun bu cümlelere de hazır olun Güneydoğu bölgesinin bugüne kadar ekonomiye bir katkısı yok aksine sürekli masraf demek sürekli masraf demek yıllardır Kaç milyon dolar harcandı o bölgeye? Artı 30 bin genç insan şehit oldu. Düşünün can kaybı da var. Ekonomik kayıp var, maddi kayıp var. Artı 30 bin ve daha fazla insan, genç insan kaybı var. Evet mantıklı olalım, rasyonel olalım, akıllı olalım. Muhtemel Güney komşunuz Amerika, ne yapmanız gerekir? Şimdi Amerika ile çalışacak değilsiniz ya, verelim, kurtulalım. Muhtemelen bunu diyecekler size, muhtemelen size bunu hatırlatacaklar üç gün sonra. Çünkü bu hesap, hesaplarında türleri vardır. Bilgilerin de türleri vardır. Onların bilmedikleri, bizim bildiğimiz. Hesaplara bakarsanız bu hesabın gelip dayanacağı yer burasıdır. Ve buna hazırlıklı olmanızı acizane tavsiye edebilirim. Ben hediye bir şarkıyla devam etmek istiyorum. Zannediyorum tam da bu günlere uygun düşecek bir şarkı bu.